Amelillallah, nezhe danha, lha da. Allah. Vma Muhammed, Allahum cüllü ala. Muhammed, Allahum cüllü. Salı Allah'a şefaat dinubna Muhammed Allahum salli aleyhi ve sellem. Eûzü billahi şemiu'l alim min eşşeytanir recim. Rabbi eûzü bike min nemezati eşşayatin ve eûzü bike rabbi en yahturûn. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحبيبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيهم الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ve ve muhafazası için, bizim bütün mukaddes saatimizin namuslarımızın muhafazası için, bu askerler, polisler şey oluyorlar. Bizlerde çok hakları kalıyor. En azından bir dua ile yad etmek lazım. Daha fazla şeyler yapmak lazım, beceremiyoruz.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 Askerimize, polisimize Bütün operasyonlarında muvaffakiyetler, başarılar, ihsan eyle Mansur muzaffer eylesin Adalarını mağlubu mağhur eylesin Amin, Amin. Bu şehedamızın ervahı için buyurun Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammed Abdühü ve Resulü La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Fi كُلِّ لَمْحَتِمْ وَنَفَسِنْ عَدَدَ مَا مُسِحَهُ عِلْمُ اللّٰهِ Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu Hediyelerimizi kabul eyle, vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle, kabirlerini bu şehadetlerin nuruyla, pür ile mahşer sabahına kadar bu nuru kabirlerinde ipka ile, istirahatlerini yevmen fevmen ile, yüce katında, Rızıklarını maddi manevi irsal eyle. Amin. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve Mu ala aleyhi ve ve sellem. Teslimen kethiren min rabbil alemin. Euzü bi kalimatillahi t-tammati min şerri Bismillahi khalaq. la lâ yadzurru mu'asmi şey'ün fil ardu ve lâ fis semâyehu alim. Euzü bi kalimatillahi min şerri mâ khalaq. Bismillahirrahmanirrahim la yedur ma' fil alim la ma' fil alim amin ya rahimin rahimin rahim ya Hayyu Ya Kayyum Ya Bedi'us Semavat ve'l Ardh. Ya Del Celal ve'l İkram, Ya Del Celal ve'l İkram, Ya Del Celal ve'l İkram. Kim Ehli Sünnet alimlerine yan bakıyorsa, kim Ehli Sünnet insanları hor görüyorsa, kim Ehli Sünnet'in rivat ettikleri hadis-i şerifleri, fıkıhları, akaidleri, tasavvufileri beğenmiyor, onlardan ikrah ediyorsa, sen onların güçlerini kuvvetlerini ha ile. Amin. <gülüyor> şerlen iptal ile. Ne kadar nüfuzları, nüfusları. Ne kadar imkanları, iktidarları varsa iptal ile. Dilediğinden alırsın, dilediğine verirsin. Amin. Allahümme Malikül Mülk. Tü'tilül mülkü men teşâ. Ve tenzi'ül mülkü mimmen teşâ. Ya Rabbi, mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın. Allah'ın mülkü ehli sünnete nasib eyle. Amin. Ehl-i bid'atten mülkü nez'ayla ya Rabbi. Amin. Ve tu'izlü teşâ, ve men teşâ. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil kılarsın. Allah'ım ehl-i sünnete bağlı olanları, dört mezhebe, fıkıha bağlı olanları, ma'tur-i deş'ari ehl-i sünnete bağlı olanları, aziz eyle. Amin. Allah'ım ehl-i sünnet dışında olanları, ehl-i sünnet çok önemli bir şey değil diyenleri ve ya Rabbi, dört mezhebin fıkhına bağlı olmayanları, hadis-i şerifleri reddedenleri zelil eyle ya. Amin. Yav. Hangi mertebedeyseler zelil eyle. Amin. Hangi makamdayseler zelil eyle. Amin. Hangi imkanları varsa mahrum eyle ya. Amin. Amin. Allah'ım salli alâ selamü hamdülillah. Habib-i'l-mahbûf şâfil-i'l-i'l-unferîcil kurûb ve alâ âliyâ sahâbîselselim adede mâvsi'ahû Bu işler manevidir. Zahiri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 birbirini meşgul etmemek lazım. Fuzuli işlerle de meşgul olmamamız lazım yani. Çok işlerimiz var. Daha ömrümüzde tükendi, tükeniyor. Yani dünyadan hiç tadım tuzum kalmadı benim. Evvelden de yokti de. Çocukluktan beri çileli benim bir hayatım var. Musibetlerle, hastalıklarla, şeylerle Hiç bir huzur bulduğum yoktur yani. Zaten demek ki Allah seviyor ki çok musibet veriyor.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 Bir anda biter yani, bir anda biter. Hepsi elden çıkar. Dünyada bir tek sizinle sohbet ve huzurum kaldı yani. E, kaç haftadır gelemedim, çok da üzüldüm. İşte istikarelerimiz falan muafakat etmedi, şu durumdur. Televizyondan yine bir şeyler anlatıyorum. Oturduğum yerden işte size ulaşmaya çalışıyorum, ulaşıyorum dur inşallah. Ondan bir teselli oluyorum yani, yine millete bir şeyler söyledim bir. Ayet okudum, hadis okudum diye teselli oluyorum ama Yine de cemaatle bir araya gelmeden huzur, be feyiz olmaz Olmuyor yani Efendi Hazreti öyle dedi Akyazı'nın yaylasına çıktık dedi Efendi Hazreti hiç yaylaya çıkma vakti olmaz da Yaylaya da çıksan yaylayı şey çevirir, camiye çevirir de İsa Efendi rahmetullahi aleyh. dedi ki işte O zaman Akyazı'da dururdu o işte işte gelur burada yayla var. Efendim daha milletten uzak kalalım. Çok ibadet yaparız. Dedi ya orada işte birkaç gece kaldık dedi. Yani yine efendim senin yanı boş kalmaz be şu an kişiler en azından varlar. O kadar zikir yaptık. O kadar zikir yaptık ki dedi. Çünkü hani telefon yok, gelen yok, giden yok. Çünkü İsmaila'da dururken başı boş kalmazdı. Yani Yaylı'da bizi bilen olmadı çok İbadeti artırdık, zikri artırdık Teheccüdü artırdık Yani 5000'e bine, beş, on bin, 15 bin, bin, yirmi bin Zikri artırdık falan Fakat dedi bir türlü feyiz bulamıyorum Allah Allah dedim ya Zikri de artırdık Niye huzurumuz azaldı? Neyse dedim sana ben. Biz bir hakyazıya yayınelim de cemaatin içine karışalım, kalp bir şerif yapalım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 İnşallah tedbirler almak sünnettir. Tedbirimize de bakalım. Efendim, Rabbim Tebareke ve Teala bu zulümatı def eylesin. Amin. Çok karanlık var ortalıkta. Önümüzde belki de daha da karanlık olabilir yani. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Çok da... E çünkü eli sünnete riayet yok. Sorun burada. Ehli bidat baş üstünde tutuluyor. Eli sünnete itibar edilmiyor. Hadis-i şerif okuyusun.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 Fakat adam sağcıyım diye geçiniyor, karım kapalı diye geçiniyor, kendisi Müslümanım diye geçiniyor. Onu okuyorsun, e, diyor ki ben diyor, işte İmam Hatip mezunuyum diyor ya. E, olabilirsin. İmam Hatip mezunu ol zaman allame mı oldun yani? Hiç ben ne ilahiyatı bitirenleri sekiz sene okuttum. <gülüyor> Yine de bir şey anlamadılar ayrı dava. <gülüyor> adam sekiz sene okudu ya ilahiyatı bitirdikten sonra, biz dedi bir şey öğrenmemişik dedi. Bir ibare okuyamıyordu yani bitirenden. Yani şimdi katam diyor, ben İmam Hatip mezunum. Epe olabilirsin. Ben böyle bir hadis görmedim. Sen kaç hadis biliyorsun? Söyleme sahip. Ya bir hadis Arapça okuyabilir misin? Ravisiyle beraber. Bir de kaynağını söyleyebilir misin? Kur'an'ı yüzüne düzgün okuyabiliyor musun? Açayım sana bir sayfa. Böyle bir tane aşır ezberlemişsin diye değil.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 Bir meselede yazıyorum, çiziyorum. Kitabı görün. Peki, sen benim o verdiğim kaynağı okuyabilir misin? Getirelim o kitabı. İbn Hacer Eytemine'z Zevacir Aniktirafül kebâir Getirelim. İmam Zehebi'nin El kebâir kitabını getirelim. Dünya kadar hadis-i şeriflem, Kenzül Umali getirelim. Camu's Sa'ir, Camu'l Kebir. Getirelim. Okuyabiliyor musun? Neye göre sen konuşuyorsun ya, hüküm veriyorsun? Ya böyle bir şey olabilir mi? Bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor. Bir de biliyorum zannediyor. Zaten şeytan onları maskara ettim diyor. Şeytan onları maskara ettim. Kimleri maskara ettim diyor. Bidat ehlini. Ne demek bidat ehlini? Kendilerini dindar zannederler. ayet hadisi biliyorum biliyor musun zannederler? وَيَحْزَمُونَ اَنُوا diyor Kur'an. Kendilerini hidayette zannederler. E esas tehlike odur diyor. Adam kendinin dalalette olduğunu bilse, meyanede. Hedafe dersin, hiç olmazsa der ki Allah beni affetsin. Bu adam bir cehalet, bir yanlışlık. Bunlar kaderi inkar eder, ben doğru yoldayım. Kabirazam inkar eder, ben doğru yoldayım. Eğer sünnet Kur'an'da yok der, ben doğru yoldayım. Değil mi? Ondan sonra, efendim, kadın erkek tokalaşmak serbest der, ben doğru yoldayım. Hep kendine göre çıkarıyorum.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 ya hadis-i şerifte iblisin dediğini ne söylüyor? Allah Allah. Kur'an'da söylüyor iblis dedi ki diye. Yani Allah Teala iblisin sözünü naklediyor. Hadis-i şerif niye nakletmesin? Ne cahil adamsın ya? Kale iblis iblis dedi ki: "E'lek dunyase bir zulubi. Ben insanları günahlarla ilâk ettim." Yani ocaklarını batırdım, içki içirdim, kumar oynattım, zina ettim. Faiz yedirdim, yalan dedirttim. Ama ve ehlekûni bilâ ilâ illâllâh ve istiğfâr Onlar da bilâ ilâ illâllâh dediler dört bin büyük günah sildirdiler. Herkesin lâ ilâ illâllâh olmaz bu tabii. Hem talimine tecvidine rahat edecek, hem ihlâs okuyacak. Gerideki dört bin geçmiş büyük günah siler. Bir de onlar ben neyle helak ettiler? İstiğfarla helak ettiler. Akşama kadar günah yaptırıyor, Adam akşam ezanına 5-10 dakika kala geliyor. Kıbleye dönüyor, oturuyor, Subhanallah ve hamdi 100 kere okuyor. sahih Müslim hadisinde geçer. Ben kâle Subhanallah ve hamdi 100 merre, ufurat lev zunubu ve lev kanet ekseru Deniz köpüklerinden çok günah da olsa bütün affedilir. 100 kere Subhanallah ve hamdi mesela. Ama nerede? Herkese nasip oluyor mu? maaf olunacak adama nasip oluyor E şimdi şeytan bakıyor ki ben bu şekil kazanamam Niye kazanamam? Çok günah işletiyorum Akşam yüz kere subhanallahü ve diye okuyor Bütün günahlarını Sildiriyor Ben yarın yine uğraşıyorum O yine sildiriyor Allah Teala da silmeye bahane arıyor Sen iblisle uğraşabilir misin? Ne zaman ki bu durumu gördüm, ben böyle hiç kara geçemeyeceğim. Nasıl kara geçerim? <ass> Ehlekdûn bil ehva ve ahsebûn ennû Hadi bakalım şimdi. Bu durumu görünce ben de diyor, itikat bozukluklarıyla, itikat ehli sünnetten ayırıp bit ata yöneltmek, işte alın yazısı yok,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 Kaderi inkar edenler hatta hesabı yok. Şimdi gelişletip diyenlerde de inkar edenler oldu. Onlar elçinlet olamazlar. Kaderi inkar edenler çıktılar mesela. Çıktığından da haberi yok. Çıktığından da haberi yok. Şeytan da ne yaptım diyor. Onların yanlış, batıl itikatlarla helak ettim. Ama onlar yanlış yolda olduklarını anlamadıklarından, kendini hidayette sandıkları için tövbe de etmediler. Tevbe etmeyince hepsinin kara geçtim, diyor. Şimdi bir insan günah olduğunu bilse bir işin tevbe eder. Bunda şeytan zarar eder. Şu adam ölümüne bir saat kala tevbese hepsini sildirir. Şeytan küllün zarara gider. Yüz sene uğraşmıştır o adamla. Ama ölmeden bir saat evvel bir adam tevbe kapsa açık. Bir saat evvel, on dakika evvel Müslüman olsa gavur bile tertemiz oluyor da. Müslüman niye af olmasın?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 Dinde reform yani yeni bir inat çıkaran itikadı bozuk olanın tevbesini Allah kabul etmekten imtina etti. Çünkü neden? Ona tevbe nasip etmez. Niye nasip etmez? O kendini idette sanıyor ya. Tevbe etmez de onun için. Ama hatta daha bir idette ol. Yine de çıkmayan candan ümit kesilmez. Belki bakarsın bozuk itikadını terk edip dönende olur. Allah onları da idat eylesin. Amin. Islah eylesin.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 İtikadımız el i sünnetten ayrılacak ise ayrılmadan evvel ruhlarımızı kabz eylesin. Amin. Ondan sonra yaşamak nasip etmesin. Bozuk itikadla yaşamak, aleyhine yaşamaktır ya, zararına yaşamaktır ya. Evvela itikatımızı düzelteceğiz. Burada helal-haram konusu çok önemli arz ediyor. Çünkü harama helal dese kafir olur, helala haram dese kafir olur. Bunlar çok önemli meseleler. Fakat şu anda bakıyorsunuz, Millet internetler üzerinden, Google'dan, şuradan, buradan kendine göre fetvalar veriyor. Önüne gelen yani Allah'ın dini hakkında konuşuyor, tefsir hakkında konuşuyor, Kur'an'a mana vermeye kalkıyor. Yahu ne cahillik ya! Ebu Bek Sıddık radıyallâhu anh'a yani bir şey sordular. Sahabe-i kiram istişare etti. Yani Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Puhusuf bir şey duymuş olan var mıdır? Sonra dediler sen Ebu Bekir sıttıksın yani. Söyle bir şey. Dedi nasıl söylerim bir şey ya? Ey Yusmain tuzlunü ve ey Yarın tuqlunü. İza kultufihi kitabillahi maalemalem. Allah'ın kitabı hakkında bilmediğim bir şey söylersem hangi gök beni gölgelendirir hangi yer beni üstünde taşır dedi ya.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 e dedi sen niye göre konuşuyorsun? Dedi ben Rasulullah'tan işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne işittin? Efendim. Eğer sizin bulunduğunuz yerde veba salgını olursa oradan çıkmayın. Ama bir dakikam tüm bir adın lesi bir haber Bir yere geldiniz, bir şehre orada veba salgın var. Ama siz daha oraya girmemişsiniz. O zaman oraya girmeyin.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 Nerede? Hazreti Ömer efendimiz de, Tamam dedi ya Madem sen böyle Resulullah'tan işittin Sallallahu aleyhi ve sellem girmeyelim anladım Ya bu sefer <gülüyor> Diğer bazı sahabeden geldiler Ne oldu ya Ömer niye geri dönüyoruz? Ya dedi geri dönüyoruz Orada veba varmış E dediler Allah'ın kaderinden mi kaçıyoruz?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 rivayetlerinde güvenilir oldukları için hepsi yalan yok. On üç hepsi birbirine itimat eder. Tamamı tamam dediler. Yani Hz. Ömer olsa, Levkane Badi ne, Levkane Ömer. Benden sonra peygamber gelecek olsa Ömer olurdu. İnnel hak yentuk aleh sanı Ömer. Hak hala Ömer'in diliyle konuşuyor. Böyle buyurulan bir zat yine soruyor ya.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 Hazreti Ömer niye Hazreti Ömer oldu radıyallahu Allah ın? Hakkı kabul ettiğinden. Hakkı kabul ettiğinden. Değil mi? Adalet. Dürüstlük. Hakkı kabul etmek demek. Sen ne yapıyorsun? Bu işi yine bindi diyorsun. Hakkı kabul etmiyor. Neyin yine de bindi sen? Ebu Cehil misin? Ebu Cehil de anlatır Resulullah Efendimizin hak olduğunu. Bir kere arkadaşlarla konuşurken dedi ki bu Muhammed doğru adam dedi ya bu dürüst adam diyor.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 Madem ki doğru söylüyor diyorsun, e ya bizim yanacağımızı söylüyor dediler. E, yandık o zaman dediler. Öyle diyor ki siz cehennemliksiniz. E doğru söylüyorsa biz yandık. Niye yanıyoruz ya dediler. Gidelim iman edelim. Bu işi düzeltelim mi? Ebu Zeyl dedi ki, olmaz. Ben de biliyorum doğru söylüyor. Ama bu iş inada bindi, bir kere inkar ettik, daha dönemeyiz dedi.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 Ozarları, heykelli zarları, şahları, matları tutacağınız diyor. Leğememesi hadi Cemran, hayır Ateş gözünü elinizde tutsanız daha hayırlıdır. Peyhakik Süneni Kubrada rivat ediyor. Çünkü haram nedir? ateşler Akıl senin varsa senin aklın ne yanlar? Bu haramsa ateştir. Ateşte dokunmamak lazım. Çünkü ateş yakar. Küçücük bebek bile ateşe ne yapıyor? Cis dedim mi çekiyor? Küçücük bebekte bile o kadar akıl var. Cist dedim mi, çekiyor. Sana cos diyorsun, yine elini vuruyorsun ya. Desene sen yanacaksın. Kaşınıyorsun. Kaşınıyorsun. Benle uğraşmakla değil bu işler. Çıppeliğe vur geç. Ama sen Hz. Ali Efendimiz'e karşı gelecek ilmin yok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 Ashabîken nücû Sahabem yıldızlar gibidir Fe beyih muktedeytü Hangisine uysanız Hidayet Bulursunuz E sahabeye uyuyoruz Siz kime uyuyorsunuz? Önderiniz kim? Rehberiniz kim? Lideriniz kim? Muhammed Mustafa değil O böyle şeyler oynamadı İzin de vermedi e Sahabe değil Dört mezhep müçtehitleri değil e kim uyuyorsunuz kardeşim? Kusura bakmayın, biz size uyamayız, lafınızı duyamayız. Hak'tan ayrılmayız inşallah. Hakka idhaate tabi olacağız. اتبعوا مامزل ايليكم Size Rabbinizden indirilmiş olana tabi olun. وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِيَ اَوْلِيَاءً Kur'an'dan gayri dostlara uymayın. E Kur'an bize ne diyor? Ve mâ ta'kumur rasûl Rasulüm ne verdiyse onu alın. Ve mâ ne'akum anfe'tu. Neyi yasakladıysa vazgeçin diyor. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ne buyuruyor? Aleyküm bi sünneti ve sünnet-i hulefâ-i benim sünnetim neyse, dört halifemin sünneti aynıdır. O zaman Hz. Ali buyurduğu bizi bağlar mı? Bağlar. Seni bağlamıyorsa, seni de zebaniler mukavalarla bağlar. Ben ne yapayım? Ben isterim ki herkes gitsin. Ama bir insan aklı vahyin önüne geçirdiği zaman, biz bu insanı dinleyemeyiz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 Dizilerle, mizilerle mahvettiler. Hacı, hoca, herbisi dizi seyrediyor. Karılar, kızları dizi seyrediyor. Tabii bizim cemaatta onlar azdırlar ama diğer millet, hepsi. Arabı, Acemi, bize öyle diziler yapıyoruz ki kâvurları bile bozuyoruz. Rusya'da yayınlansa Ruslar yasaklar ya.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 Herkes onları tanır. Değil mi? E ne faydası var size bunların? Hiç bir faydası yok. Dizih kahraman Ooo onlarla resim çekiyor, onlara... Efendim, onlara paralar, hediyeler gönderiyorlar, para teklif ediyorlar, şöyle yapıyorlar benim. Ya bu adamın ne özelliği var ya? Namaz bilmez, abdest bilmez, gusül bilmez, taharet bilmez, ilmi hal bilmez. Farz vacif bilmez, sünnet müştehab bilmez, haram mekruh bilmez, esma hüsna bilmez, sıfat-ı bilmez, bilmez oğlu bilmez. Ama insanlar onları el üstünde, göz üstünde tutuyorlar. Değil mi? Buradan anlayın ki ne kadar zavallıyız ya. İslam ne kadar zayıf kaldı ya. Ehl-i sünnet ne kadar garip zamana düştü. Ya bu Araplar Müslüman yani.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 İlminizi artırın Amelinizi, tatbikatınızı artırın İhlasınızı artırmaya bakın Vakitlerinizi muhasebe yapın Bir vaktim boş işte geçmesin Fuzuli konuşmak Rezalet ya İnsanın ömrünü tüketiyor yani Şurada ben konuştuğum fuzuli değil Elhamdülillah, bu bana kar kalır İşte indim kürsten aşağı Tabii ki nasılsınız, iyi misiniz Gelen oluyor, giden oluyor i̇şte Bunlar Sünnette var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 Cevzi Hazretleri'nin El Müdühiş diye bir eseri var. Hakikaten adı gibi müthiş yani. Müthiş'in Arapçası müdühiş yani dallı, dal. Türkçede o dalların hepsi T'ye dönüyor. Sonra Lazca'da da T'lerin hepsi dala dönüyor yine. <gülüyor> Ondan sonra e, müd El Müdühişü yani dehşet veren bir kitap şu kadar. Tabii o çok edebiyattı bir insandır. İbnü'l-Cevzi dediğim İbnü'l-Cevzi'ye başka. i̇bnül Cevziye, İbnü't-Temiyen talebesi. O o hık demiş burnundan düşmüş İbnü't-Temiyen. Onu konuşmuyoruz. Bu İbnü'l-Cevzi allame çok. O onlardan önce zaten, Hanbeli mezeminde Abdülkadir Geylani Hazan döneminde ve görüşmüşler. Onun çok eserleri var. Vazun-ı üzerinde üzerine de çok bir tane yani Mev'izacı yani. Fakat tabi Arap edebiyatının çok vakıf olmaktan kitaplarını anlamak çok zor, yani ibareleri çok acayip, bütün düz yazıları şiir gibi, düz yazıları şiir gibi, tabi onlar tefsirde en büyük tefsir yazmış, hadisler yazmış, fıkıhlar yazmış, yazmışlar, en çok bazı nasihatler yazmış, o kitapta anlatıyor, diyor ki eski ümmetten bir cemaat o zamanın velilerinden, o zaman rahip deniyor tabi de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 bir sayıyorum, yani 24 saat yetmez. O hepsini yaptı. Biz bari ömrümüzde bir kere olsa birini yapsak, bir kere onu yapsak, bir bazlarına bazılarına devam ediyoruz elhamdülillah da. Hepsini her daim devam etmek hakikaten e, müteazzir yani. Tabii farz değil, vacip değil, enneat en en ne sünnettir diyoruz ama. Hiç olsa ömründe bir kere nasip olsa diyor i̇mam ve vazetleri. Hazretleri. Hiç olmazsa o sünnetten de nasibin olur ahirette. Her gün okuyamayacak sanda. Hayatları zikir. Her şeyleri zikir. Yani rüzgar esse duası var. Bulut gelse duası var. Kuraklık olsa duası var. Yağmur yağsa duası var. Ağneye baksan duası var. Evden girdin duası var. Çıktın duası var.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 La ilahe la şerike le, le'l mülkü ve le'l hamdü ala kürşiyin kadir. Elhamdülillahi ve subhanallah. La ilahe illallah, Allahu ekber ve la havle ve ikbar, ula hevle, ula kuvvete, billah. Bildiğiniz şeyler de belki sırasını şaşırırsınız. Bunu dese diyor. Sonra Rabbim dili, Rabbi beni afetle Mevla mutlaka affeder. Diyor. Veya başka bir şey istese, ya Rabbi yarın bir işim var.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 meleklerine. İnzuru ila abdiaza. Lem yense ni fi azisat. Üşiduke venika dafartul. Ey benim meleklerim, görüyor musunuz kuluma? Uykunun arasında sağdan sola dönerken bile beni unutmadı. Sizi şahit tutuyorum ben onu affe Muradına nail ettim diyor. Uyku arasında da unutmamak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 Sen hanıma hatırlat, o sana hatırlatır. Değil mi? Bazı öyle kadınlar var, erkekten daha çok zikrediyor. Ve kocasına hatırlatır. Ya bana da hatırlat hanım ya. Uyku arasında falan, bazı uyandığım zaman. zikret. Şu duayı oku falan. Keşke zikirde bize yardım eden eşlerimiz olsa ya Rabbi. Eşlerimizi salihattan eyle ya Zikirde bizi teşvikçiye eyle ya Rabbi. Amin. Amin günah sokma, sokmalarından bizi muhafaza eyle. Bizim de onların günah sokmamızda muhafaza ile. Amin. Amin. Allah'ım salli ala selem. Ve ala ali ve sahbi. Onun için el fırsat temurru merra's sahab diyor İbnü'l Cevzi. Fırsatlar bulutlar gibi geçiyor. Fırtına kar bulutları geliyor, gidiyor bir şeyler. Bakıyorsun bir varlar bir yoklar. Fırsatlar bulutlar gibi geçiyor. وَالْتَّوَانِي مُنْ اَخْلَاقِ الْخَوَالِفِ İşi gecikmeden almak, ne diyorsunuz, yavaştan almak, yaşlı derim ya, okuruz ya, dinleriz ya, yaparız ya, bunlar hayırlardan geri kalanların ahlakından. Onun için Allah bize şey imkan vermiş, dilimiz tut, çocuk konuşuyor, niye zikretmesin bu dil, niye boş konuşsun, Niye teheccüde kalkmasın? E uçak erken olsa kalkıyor musun? Kalkıyorsun. Farz etti, uçağın var. Yetişeceksin, kalk. Treni kaçırsan ne olur ya? Ama trene yetişeceğim diye kalkıyorsun. E, değil mi? Gemiye yetişeceğim diye kalkıyorsun. E cennete yetişeceğim diye de kalk. E, kaçıyor. Fırsat kaçıyor, geçiyor.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 Yemberi gerekir en yekune olması ilmüke senin ilminin yuslahu düzeltir olması lazım neyi kalbeke kalbini bir defa okuduğun ilim ne yapması lazım kalbini düzeltmesi lazım ve yüzekki tertemiz yapması lazım nefseke nefsini nefsini kötü huylarından arındıran ilimle uğraşmak lazım buna göre felsefenin durumu nasıl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 Şimdi senin aklın sana yaradı mı? Mantığın seni hayra getirdi mi? Cennete götürdü mü? Filozof olmakla cennetlik oldu mu şimdi sen? Vahye abi olun. i̇bn Sina Felsefenin zirvesi ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i mana aleminde gördüğü Evliya Allah'tan biri ruh Beyan tefsirinde yazıyor. Yani tefsirlerde çok, Efendi Hazreti çok anlatırdı bunu. Ozat dedik dedi ki, Ya Resulallah bu i̇bn durumu ne oldu? Müslüman mıdır, değil midir, hidayette midir, dalalette midir? Halbuki İmam-ı Gazali söylüyor. Alemin kıdemine kail olduğundan, bu alem ezelidir dediğinden Allah'a şirk koşuyor. Çünkü sade ezeli Allah var. Mesela orada i̇mam Gazali onları tekfir ettiğini İmam-ı Rabbani de zikrediyor. Ozat sordu.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 Yüksek köşkler saraylar var falan falan diye uyandık merkeze anlatırız ya. O rüya sahih bir rüya değil mi şimdi ama bir haftalık ömrüm kaldığına falan hadi geç ya ben daha dün çekap yaptırdım her tarafım zenit saati gibine onun için hiç ölme ihtimalim bile yok ya bu rüya nereden çıktı hiç inanmayız.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 Hazırlığını yap. Allah'ın sevdiği kulumuşsun ki sana önceden haber veriyor. Herkese önceden haber vermez. Sen tevbeni, istifarını yap, işi temizle. Sen diyor yani İmam-ı Hazretleri hangi ilimle meşgul olursun? Bir hafta bir felsefe okuyayım der misin? He? Ondan sonra efendim Hatta, hatta, hatta sebiz zarureti Yani şu zaruret vardır ki diyor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 Önce itikat. El i Sünnet'i de bilmiyorsan hepten gitti. Hemen el i Sünnet'e göre bir imanını hemen öğreneceksin. Hemen ondan sonra, uyumak, yemek, içmek nerede yahu? Hemen ondan sonra abdest namazını öğreneceksin. Farz olan. Mesela şimdi bir haftalık ömrü gönül. Fıkıh ilmiyle uğraşır mısın diyor. Ne demek istiyor? Zaruri fıkıh ilmiyle uğraşırsın. Fıkıh ilmi yüksek bir ilim. لَفَقِهُونَ وَاحِدُونَ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ min هَلْفَ عَبِدٍۜ Fıkhı iyi bilen bir alim, şeytana bin tane sofudan, bin tane ilimsiz ibadet eden, sabah kadar namaz, akşama kadar oruç tutan bin tane sofudan daha zor gelir. Şeytan o bin sofuyu kandırır, fıkhı bilmedikleri için. Bir alimi kandıramaz. Bu ayrı bir şey. Fıkhı ilmi, İslami ilimlerden çok kıymetli ilim, çok önemli. Birçok hadis-i var. Men yuri dilla abi yufak fi Allah kimin hakkında hayır isterse ona dinde ne nasip eder? Fıkıh ilmi nasip eder. Buyuruyor. Ma'rubidillah bir şey neftale tale min fık'in fi dinillah. Allah'a ibadet edilen ameller arasında Allah'ın dinini iyi öğrenmek, fıkıh öğrenmekten daha faziletli bir ibadet yoktur, buyuruluyor. فَظُّلْا عَالِمَ عَلَى الْعَابِدْكَ فَظُّلْا عَلَى اَتْنَاكُمْ Fıkhını bilen alimin, sizin diğer fıkhını bilmeyenlerinizden üstünlüğü ne gibidir? Benim sizin en aşağınızdan üstünlüğüm kadardır. Sizin en aşağınızdan ben ne kadar üstünlüğüm diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fıkhını bilen bir alim öyledir. Fazul alim ale alib 70 derece. Alim'in abitten fıkıh bilenin bilmeyen ibadet eden sofiden üstünlüğü nedir? 70 derecedir. Her derece arası gökler arası kadar. Bunlar ayrı şeyler. Ama sen şimdi sana deseler ki efendim bir hafta ömrüm kaldı. Fıkıh ilminin teferruatına girer misin? Teferruat ne demek?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 Evladım diyor. Usulü fıkılla uğraşır mısın? Vel kelami. Kelam ilmiyle. Kelamdan neyi kastediyor? İtikad ilmi değil. Esas zaruriyatı diniye. Onları ina bilmeden, inanmadan erişet olamazsın. O en önemli namazdan önemli o. Burada kelamdan neyi kastediyor? Son dönem alimlerinin felsefe ile karma karışık mantıkla bulaştırdıkları kelam ilmi. Yani tartışmalı şeyler. Şöyle dersen böyle derim. Suallar, cevaplar falan falan insanın kafasını karıştıran şey. Bizim zaten şüphemiz yok ki şey yapalım, işi karıştıralım, soru soralım, cevap bekleyelim. Evet ve bu gibi ilimlerle uğraşır mısın evladım? Uğraşmazsın. Niye? Leneke çünkü sen Tealemi biliyorsun ki en azil ilume bu ilimler la Yani iki şey var burada. Sana yardım etmez.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 Allah için yaptığın işlerin var mı? Ortaya çıkaracaksın. Bunu sırf senin için yaptım diyebileceğin. Hemen hesabı bunlardan başlar. ki benim. Ne götüreceğim ya? Onun için ve teşteğilû bi muhabbetillâhi teâlâ ve tüzekki nefseke hemen nefsini temizlersin. Temizlemeye çalışırsın. anil ehlâkı zemîmeti kötü huylardan. bir de bakarsın adam mum olmuş.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 وَلَا يَمُرْا عَبْدِهِ يَوْمُ Bir kulun üzerinden bir gün ve bir gece geçmez ki اِلَّا وَيُمْكُنُوا اَنْ يَكُونَ مَوْتُوْف۪ي Ölümünün o gün ve gece içerisinde olması mümkün müdür? Bu gece olması mümkün müdür? Bizim hepimiz için. Yarın olması? E peki madem o gece ve o gün olması mümkün ise nedir bu azgınlıklar, ne bu taşkınlıklar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 Çok yanlış konuşma tehlikesi var ya senin. Ne diyeceğim belli değil. Tehlike var. Elfazı küfür var bu kadar. İnsan din iman dinden imanda neden sözler var? Anlamadan birini dersin ya. Hocam ol. Az konuş. Ayetten hadisten konuş. İlimden konuş. Dinine, dünyana faydalı şeyler anlat. Bazı saatler tebliğ et.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 İstekler, şehvetler, rağbetler, tamalar, hevesler Bizi el-i dinden bazı noktalarda ayırıyor mu mesela bunlar? Bir tespit lazım Yani konuşmadan olmaz Sohbetsiz olmaz Derde derman bulunmak için teşhis lazım Hastalıklarımızı bilmemiz lazım yani ben Şu halim Kur'an'a muhalif, şu konuşmam sünnete muhalif Şu fiiliyatım, icraatım Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gazap ettiği bir şey, bunları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 Muhammed Masum urve Hazretleri'nin kabr şerifidir. Yüz bin evliya yetiştirmiş bu zat. Şurada yatan Mehmet Emin Tokadi Hazretleri de bu zatın halifesinin halifesidir. Yekdes Ahmet Efendi'nin halifesidir. Mekke Halifesi'nin halifesidir. Koca Mehmet Emin Tokadi değil mi? Kabrime bir Fatiha okuyan, bir kere ziyaret edeni bana unutturmayacaklar diyor. Ne makam sahibi değil mi? O da İmam Masum Hazretleri'nin yetiştirdiği bir halifeden yetişmiş. Düşünün Muhammed Masum, ne büyük zaten. Bu Ali Adar Efendi Hazretleri'ne, mushaf Şerif'i şu yanlara böyle hep not alır. Dört mezhep müftüsü Ali Adar Efendi, bak şu. Şöyle yazmış. Ben de bu hadisi size buraya yazdım. Efendim, Mübarek'in el yazısında görürseniz bereket, inci gibi böyle küçük küçük küçük. Sonra bazı yerlerde çok yaşlılık zamanı var, elleri titremiş. sen Efendi Hazretleri'ne bir mektubu var ya, Yusuf'um, Yakub'um, dost bahşişi diye. Orada yazıyor, ellerimin raşesi arttı diyor. Yani tit raşe titremek, ellerimin titremesi arttı, mektupta zor yazıyorum diyor. Bu tabii biraz daha sağlıklı zamanları ki,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 seni seçkin kıldığı, kimseye söylemeyip özel sana söylediği birkaç bir şey vardır. Bazı sahabelerde özel şeyler oluyordu biliyorsunuz. Rasulullah s.a.v'in seni seçkin kıldığı duaların, yani amellerin, faziletlerin en büyüğü hangisiyse? En büyüğü hangisiyse? Rasulullah'ın özel sana söylediği şeylerden bir şey. Ama onların en büyüğü. Bir de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 bildirdiyse, Rasûlâh Sâzı Efendimiz'e kimseye söylemeden özel bir şekilde şunu yap dediyse ben bunu istiyorum diyor. Ama Allah ve Rasûlü aşkına deyince Hazret-i Ali Efendimiz de ne yapamıyor? Zaten ilmi gizlemez onlar da. Bazı kere şöyle oluyordu mesela, hazret Osman Efendimiz'e geliyor biri, bir şey soruyor. Ya diyor, senden evvel bunu bana kimse sormadı, kimsenin de soracağını tahmin etmiyordum. Hadi sordun, söyleyeyim diyor. Böyle rivâetler var mesela. Mesela Hz. Osman Efendimiz'e, Rasûlullah Efendimiz'e ne sordu? Dualarım kitabında var. Göklerin, yerlerin anahtarlarını söyler misin? لَوْمَكَال۪ي دُسْتَ مَعَوَاتْ بَلَاۜ Göklerin, yellerin anahtarları Allah'a aittir. Peki bu anahtarlar hangi zikirle açılıyor? Bu anahtarlar hangi zikirlerdir? Gökleri de açıyor, yerleri de açıyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, Ya Osman senden evvel kimse bana bunu sormadı. Efendim. Ama sen madem sordun söyleyeyim. Yani her şeyi de Resulullah azizimiz söylemesi emredilmemiş ona. Öyle faziletler var ki onda duruyor. Birisi sorması lazım. Onun gibi. Bazı da hususi bildirdikler var. Hazreti Ali Efendimiz de Berra bin Azib Hazretine buyuruyor ki Sen diyor idarat ente du Allah azam Allah'a en büyük ismiyle dua etmek istiyor musun? diyor. İsmi Azamın yine de İsmi Azam şudur diye söylemiyor. Hadid suresinin başından altı ayet, Haşr suresinin sonundan dört ayet. Zaten hadis-i şeriflerde sahiptir İsmi Azam ararsanız, Haşr suresinin sonunda arayın. Yani, Leven Zellâ'dan aşağı, Hıvallâhu Lezî'den aşağı. Orada da çok isim var. Şimdi bundan hangisi İsmi Azam?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 Nereye kadar? Alîmün bidâtı sudûr <gülüyor> Vâhire suratil haşr Sonra Haşr Suresi'nin sonunu oku Yani diyor, bak orada önemli bir mesele var Sonu deyince hep huvallâhu Leziden, Son üç ayet geçer hadislerde Burada diyor ki erbâyat Dört ayeti okucan. Ne demek istiyor? Levenzellâ'dan aşağı Tamam Sümmer fâhîdek Ondan sonra ellerini kaldır Allah mayamı ve bāhid, aḥad, ve la zalu hākza, ve la kūnu kāzal kā aḥad, gairu. Səlü kabıh kādil isma, entu salli al sīdī Muḥammadin. Ben takviy haceti hazi iste niyet etsesin, yani şu hacetimi göresin diye. Tabi haceti haziy derken Arapçasında sen de hacet, hacet Türkçeleşmiş. Hacet yani istek. Şu hacetimi göresin derken de niyetini kalbinde tutacaksın. Yani biliyorsan da Türkçe'de söyleyebilirsin Arapça biliyorsan. Arapça biliyorsa Arapça söyle. Türkçe'de hacet-i yaziden sonra şu işim diye de açıkça da diyebilirsin yani dua bittikten sonra. Bunu yaparsan فَوَلّٰهِ لَا اِلٰى غَيْرُوا لَتَنْ قَلِبًا لِمْ مُعَجِدْكَ Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim mutlaka o isteğini alıp döneceksin, o duadan döneceksin. Bitti. Hatta ben bir rivadette gördüm diyor ki Hazreti Ali Efendimiz benim taş olmama dua etsen beni batırırsın yere diyor. Yani bana beddua etsen ''Lefus ifebi'' ben batarım diyor yani. O kadar kuvvetli! Ali Adr Efendi Hazretleri de bunu Kur'an-ı Kerim'in kenarına kabul etmiş, bu rivati yani, şey etmiş, amel edilsin diye not almış. Ben de Ali Adir Efendi babamıza çok itikadınız var ya sizin, Efendi babamız babamızda, onun tabi çünkü çok da, onun aldığı rivati tabi Efendi Hazretleri nasıl kabul ediyor, o bir şey aldıysa, bitti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 Dua, salavatsız, hamdsiz, Allah'ın esma-ı ustasını saymadan efendim, direkt kaldır ellerini, indir ellerini. Ondan sonra ver ya Rabbi şunu, ver ya Rabbi bunu. Ver mi ya? Duanın adabı var, usulü var. Önceden zikirler yapacaksın. Mevla'yı metedeceksin, öveceksin. Rabbim hamd olunmayı seviyor. Salavat-ı şerife Allah'ım salli aleyhi ve sellem Muhammed ve Okuyacaksın Yani birçok hata bu var Önce siz burada Mutlaka zaten duanın sonunda Efendimiz'e salat etmeni isterim diyor önce Önce salat etmeni istiyorsun Bu isimlerime sonra şu mi gör Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Buyuruyor ki اِذَا سَلْتُمُ اللّٰهِ هَا جَتًا فَبْدَوْ بِالسَّلَاتِ Allah'tan bir şey isteyeceğin zaman önce bana salat ederek başlayın. Çünkü fe innallahu teâlâ enkremu minen yu'tiye ihdâma ve ruddelukhra Allah'tan iki haceti isterseniz. Şimdi birinci Efendimiz'e salat etmesini istedin mi? İstedin. İkinci de Ya Rabbi bizim çocuk çok aksi. Bunu ıslah et. Hitaatkâr kıl de dedin. İki şey istedin şimdi değil mi? Şimdi salavat reddediliyor mu? Asla.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 Şimdi, efendim Baba Hazretleri kenara yazmış. Ben burada okuyorum, siz de Arapça biline okuyorsunuz. Ehreceb-nün neccar, İbn-i Neccar ihraç etti. İbn-i Neccar diye bir şey, tanıyor musunuz birini? Tanımıyorsunuz. Hani bana kaynak soruyorsun ya. Bak, efendim Baba bir kaynak yazmış. İbn-i Neccar diyor. Ben size ne diyorum? Yüzlerce, binlerce, on binlerce kaynak var diyorum siz bir tek kütüpheci biliyorsunuz, diyorum onu da bilmiyorsunuz ya. Sanki bu hatişlerin hepsini biliyorsunuz bu. İbnü'n-Necar çıkarttı diyor yani rivayet etti diyor i̇bnün Adama Adamı İbnü'n-Necar diye bir şey biliyor musun? Yok. Ne soruyorsun kaynak? Gerçi ben yine sen sormasan da ben yazıyorum. Arada. Fi tarih Bağdat. Tarihu Bağdat Hatibi Bağdat'in kitabıdır. Yani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 İlk kaynak ne yani bu hadiste? İbn-ül Neccar Baba Hazretleri İbn-ül almamış yani onu görmemiş veya onu incelememiş Dürül mensur İmam Suyut'un aldığından Kabul etmiş, iktifa etmiş Kaynağı nereden veriyor? Dürrül-Mensur'dan veriyor Dürrül-Mensur'dan veriyor kaynağı cilt sayfa. i̇bn vermiyor Şimdi biz Efendi Hazretleri'nin tefsirini yazarken ne yapıyoruz? İlk kaynağa iniyoruz Ama bazı oluyor ilk kaynak kayıp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 ne alakası? Biz İmam Gazali nerede biz nerede? Ama bunlar İmam Gazali rivayet ettiği hadisede uydurma derler. Diyorlar. Diyorlar. Onun için en mühim mesele itikattır. Biz buna itikad ediyoruz, düşünü zannediyoruz. Bu meşayih, bu alimler kitap İmam Suyuti tefsirinde alıyor, İbnü'n Necar Zehlü tarihi bağdat'ta alıyor ve cahire Bu kadar arada muhaddisler var, raviler var. Bunların hiçbiri Allah'a Resul'e iftira etmez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 Hacetimizi alacağız inşallah. Daha ne kadar ümmet meselelerimiz var. Her türlü sıkıntımızda Allah'ın kapısına müracaat edeceğiz. Amin. Subhanallahi ve bihamdihi ve tebarekallahu ve teala. Elhamdülillahi rabbil alamin. Seyyidül murselin Muhammed ve ali ve sahabe cem'en minna. Neseluke'l ve ve ve ile Allah minna min khayr ma muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne'auzu bike muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Fe entel musta'anu aleyke al ve illâ azîm Allah minna se'aluke minel khayri kulli âcilihi ve âcilihi ma'alimna min ve ma'lemna'lem. Ve ne'auzu bike minelşerri kulli âcilihi ve âcilihi ma'alimna min ve ma'lemna'lem. Allahme ma min Allahumme Rabbena atina min rahmete ve hayyi lena min amrina rashada. Allahumme Rabbena atina minna nuran wa aghfir lana rahim, ya rahim. Ya rahim bizden evvel ölmüşlerimize rahmet eyle, kabirlerini nur ile, derecelerini ali ile. Sen günahlarımızı affeyle, seyyiatlarımızı mahveyle, rahmetinle lutfeyle ruhuyla ne hediyeledik vasıla ile buyurun eşhedü en la ilahe illallah eşhedü en Muhammedun abduhu ve resuluh la ilahe illallah Muhammedur resulullah fi kulli lamhatin nefsin adada ma veşaeu ilmullah Allah Allah Allah celal celal kabul mahşer sabahına kadar istirahatlerini müjdad eyle, kabirlerini kabullerini nur azapları varsa şu cuma gecesinde defu rafüz Ya Rabben alemin ve ya hayran nasri ve ya hayran fatihin. Okumuş olan hatbi şerifleri, salavat şerifleri, ya latif zikirlerin selam-ı kavulan Fatih ı kerimesi, fatiha -ı -ı kürsüler, yasin şerifler, salat-ı tefriceler, fetih sureleri, ihlas hatimler, sahiplerinden kabul eyle. Ayin. Ne kayılı muratları varsa ne aile eyle. Ümdüklerine nail ile korktuklarından emin eyle. Amin denlerine harcahimden azad eyle. Sohbetlerimizi daim eyle. Engelleri izale eyle. Bundan sonra ara vermeden devam etmek nasip eyle. Memlekete huzur, şükunet, çekinet, sekinet, bahşeyle. Bütün şerleri etrafımızdan uzak eyle. Yanımıza yaklaştırma ya Rabbi. Akıllarına getirme ya Rabbi. Fikirlerine düşürme ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle bizi Kur'an'ın ile muhafaza amin. Ayet hadislerin koruması içerisinde kalesinde, kitabının kalesi içerisinde muhafaza ile. Amin, amin, bi hurmet taha ve yasin. Allahümme salli ve sellim ve barik, ve barik. Ala, seyyidina ummi, ala seyyidina muhammedin nebiyyil ümmi el-habibil alil kadri el-azimil ala alihi wa sahbihi subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wal hamdulillahi rabbil alamin la sharfa an-nabi sallallahu alaihi wa sallam alihi wa sahbihi efendi babamiz hasan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 Hayrıldu bir aleyhim öyle bo